Bay Çen'in kola kutularına benzer telinki kutularda sattığı temiz havanın fiyatı 5 yuan yani yaklaşık 1.4 lira. Kutuların içindeki hava ise Tibet, Tayvan ve Yunan gibi bölgelerden geliyor. İsveç hükümeti daha sağlıklı bir kurt nüfusu oluşacağı gerekçesiyle kontrollü olarak ülkede kurtların öldürülmesi kararını almıştı. Çevircilerin mahkemeye yaptığı itiraz ise sonuç verdi